95.0 Açık Radyo'da Çekişir başlıyor. benim İmit Ben de Ömer Madra. Ve destekçilerimiz Füsun Kipar ve İbrahim Ethem Kipar'a e türediyoruz. Programa başlarken evet, e, yaklaşık bir aydır, belki bir aydan da uzun bir süredir seçim gündemi ve e, diğer bazı gündemler nedeniyle geçen hafta da program yapamadık. Epey e, birikme haber var. E, bu hafta birazcık bu birikmiş olan... E, haberlerinden bir tur atalım. Dünyada özellikle iklim krizi anlamında neler olup bitiyor. Çünkü iklim krizi, e, hani biz burada seçimle ilgileniyoruz diye durmadı tabii. E, daha da şiddetlenerek ve iklim felaketleri daha da artarak devam ediyor. Dünyanın, e, bütün kıtalarında e, aynı anda çeşitli iklim felaketleri oluyor. Onlara bakacağız. E, onlardan önce ama çok yeni yayınlanan Nature dergisinde yayınlanan, Nature Sustainability'de yayınlanan çok önemli ve ilginç bir araştırmanın haberi düştü. Bu demin Carrington, The Guardian'da bunu özetlemiş ve ilginç bir kavram şöyle, yani biz iklim krizi nedeniyle, sıcaklıkların artması nedeniyle dünyanın ne kadarı yaşanması hale gelir? İşte, ee, i̇nsanlar kaç milyon insan, kaç milyar insan göç etmek zorunda kalır falan diye çeşitli kuruluşlar e, tahminler yapıyorlar yıllardır. Bu e, grup bilim insanı e, Exeter Üniversitesi'nden İngiltere'den e, Tim Lenton ve arkadaşları ilginç bir e, şey yapmışlar, e, metodoloji uygulamışlar ve niş üzerinden bakmış. Yani niş ne demek? E, Niche Yaşamaya uygun alan demek. Yani bir tür için, bir türün yaşam, yaşamasına uygun olan alan. İşte bütün türler için belli sıcaklık koşulları, belli iklim koşulları, belli yağış koşulları o türün nişini oluşturuyor. O nişin dışında canlılar yaşayamıyor. Yani neden bazı ağaçlar, bazı iklimlerde yok da bazılarında var. Mesela bunun yüzünden ya da bazı hayvanlar işte insanların da bir niş e, nişi olduğunu e, varsayarak ki tabii doğru bu ama öte yandan insan nişi zorlayabilecek bir kapasiteye de sahip. Yani kendi nişinin dışında da yaşayabiliyor insan. E, yapay yöntemler kullanarak falan. Ama yine de insanların büyük çoğunun zaten e, nüfus haritalarına baktığımızda ılman kuşakta belli bir ilim kuşağında yaşadığını hatta uygarlığında işte malum bu bereketli hilal dediğimiz, bu bizim yaşadığımız coğrafya civarında çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla bu niş kavramından yola çıkmışlar ve demişler ki insanların büyük bir çoğunluğu 13 ile 25 derecelik yıllık ortalama sıcaklık yıllık ortalama sıcaklığın 13 ile 25 derece arasında olduğu bölgelerde yaşıyor. Büyük bir çoğunluğu. Bu da işte daha çok bizim ılıman kuşak dediğimiz yerlere renk geliyor. Çok daha sıcak yerlerde yaşayan insanların sayısı az ama yine de e, nişin sınırını 29 derece olarak almışlar. Yani yıllık ortalama sıcaklığın 29 derecenin üzerinde olan e, olduğu yerler, olduğu coğrafyalar e, insanların e yaşamasına uygun olmayan alan. Yani insan nişinin dışındaki alan e, diye hesaplamışlar ve şu anda hala hazırda niş dışında yani ortalama yıllık sıcaklığı 29 derecenin üstünde olan yerler 60 milyon kişi yaşıyor sadece. Yani 8 milyar insandan sadece 60 milyon kişi. E, bu kadar sıcak, tehlikeli derecede sıcak yerlerde yaşıyor bir şekilde oraya adapte olarak ya da yapay önlemlerle işte daha çok AVM'lerde herhalde yaşıyorlar değil mi? Böyle kıymalı AVM'lerde falan yaşayarak. Ya da klimalı binalarda niş yaratıyorlar değil mi evet kendilerine yapay bir niş yaratıyorlar orada evet e, 60 milyon insan ama yani çok ilginç bir e, ben zaten işin bu kısmını, araştırmanın bu kısmını görünce bayıldım açıkçası yani e, şu anda 29 derece üzerinde sadece 60 milyon kişi yaşıyor. Peki küresel ısınma nereye doğru götürüyor bizi e, iklim kriziyle beraber her 0,1 derecelik e, artışla diyor. Yani 1.2 derece şu anda ısınma, 1.2 derecenin üzerindeki şu andan itibaren olacak her 0,1 derecelik ısınmayla ekstra bir 140 milyon daha nişin dışına itiliyor. Yani sizin yaşadığınız yer niş dışına çıkıyor. 29 derecenin üstünde daha sıcak hale geliyor. Dolayısıyla eğer bugün beklediğimiz gibi, bugünkü iyi ihtimalle biliyorsunuz yani her şey yolunda giderdi Paris Anlaşması, uyulursa falan dünya 2,7 derece ısınacak. Yani bu da iyi senaryo. Bu 2,7 dereceye ulaşıldığı takdirde yaklaşık 2 milyar kişinin yani dünya nüfusunun dörtte birinin 2030 yılından itibaren niş dışına çıkacağı, 2090'a doğru da 3,7 milyar kişinin niş dışına çıkacağı söyleniyor. En kötü en kötü Senaryo olarak aldıkları 3,6 derecelik ısınma durumunda da dünya nüfusunun yarısının niş dışına çıkacağını söylüyorlar. Yani e, bu ne demek? Bu niş dışında yaşanamayacağı için yani o bu, bu ülkelerin bazıları tabii bu arada Hindistan örneğin, e, Endonezya, Filipinler, Pakistan gibi ülkelerden bahsediyoruz, çeşitli Afrika ülkelerinden bahsediyoruz. Bu insanlar kuvvetteki e, ne benzer AVM'lere ve klimalara sahip olmadıkları için e, göç etmek zorunda kalacaklar. Dolayısıyla e, önümüzdeki yıllarda 2 milyara yakın insanın göç etmek zorunda kalacağı bir yere doğru gidiyoruz. E, bence inanılmaz bir e, araştırma sunucu bu. Evet, ee, on derece e radikal, düşündürücü. Hatta bir an önce harekete geçmeyi bir salise bile kaybetmeden harekete geçmeyi zorunlu kılan araştırmalardan bir tanesi de bu evet dün de vermeye evet. çalışmıştık ve e, iyi ihtimale de bakmışlar eğer bir buçuk derecenin altına e, altında kalırsa işte şu anda 60 milyon olan bu yaşanamayacak kadar sıcakta yaşayan insanların sayısı 60 milyondan 400 milyona çıkacak bu da bu da en iyi ihtimal yani hani 400 milyon kesin çünkü 1,5 dereceden kaçış yok artık ama 2,7 derece çıktığında bu sayı 2 milyara çıkıyor. Son derece önemli bir haber. Şimdi bununla bağlantılı olarak zaten başlamış olan iklim krizi dünyanın nerelerinde nelere yol açıyor? Biraz onlara bakalım. Tam bir dünya turu aslında bu. Kanada'dan başlayalım. Kuzey Amerika'nın pek de sıcak olmakla meşhur olmayan, ülkelerinden bir tanesi olan Kanada'da 5 Mayıs'ta başlayan orman yangınları hala devam ediyor. Ee, sadece bir yağış oldu son birkaç gündür. Yağışla beraber e, bir miktar sönmeye başladı yangınlar. Ama bu sefer de bu yağışın Ser. sellere neden olacağından korkulmaya başlandı. Fakat son haber, bilmiyorum daha günceli var mı ama benim gördüğüm son haber 5 Mayıs'tan bu yana 512 tane orman yangını çıktığı ve işte neredeyse bir milyon hektara yakın alanın yandığını e, söylüyor ki bu 2019'da en yüksek rekor kırılmış 2019'u geçmiş durumda 2019'un neredeyse iki katına çıkmış yalan alan daha çok Alberta eyaletinde e, devam ediyor bu yangınlar ve 10 bin kişinin yaklaşık tahliye emri altında olduğu söyleniyor i̇şte şimdi bir miktar e, bu yağışlar nedeniyle Azalmaya başladı ama e, devam edecek gibi görünüyor. bize tabii bunun yarattığı korkunç dumanların etkisi de var. Hava kirliliği açısından dayanılmaz derecelere yükseltmiş durumda tabii. Onların ayrıntı da var öyle ama işte böyle. İtalya'da da e, İtalya'da ne zaman başladı seller? Bir e, hafta de, önce filan herhalde ve 15 15'e çıkmış galiba son e, ölü, ölü sayısı ölü sayısı. Ölü sayısı evet İtalya'da da e, İtalya'nın e, sanırım kuzey doğusu e, oluyor değil mi e, Emilia Romanya Emilia Romanya bu işte Bolonya'nın falan olduğu bölge e, kuzey doğu kıyı ve iç bölgelerinde aslında 36 binin üzerinde insanın evsiz kaldığı son 100 yılın en büyük sert felaketinden bahsediliyor 27 bin kişi elektriksiz kalmış işte vesaire bu inanılmaz görüntüler var pek çok işte çiftliğin, seraların, ağırların falan sular altında kaldığı görüntüler var ee, ve tamamen yine iklim krizinden e, kaynaklanıyor tabi e, ve bu İtalya'da da burada yani ilk defa olmuyor sık sık böyle sel felaketleri yaşıyor İtalya'nın çeşitli yerleri e, bir, bir nedeni de burada kaç tane e, nehir taşmıştı yani 16 nehir falan galiba şu anda 20'den fazla, son BBC'den son haber 20'nin üzerinde nehrin taşmış olduğu yani İtalya'nın belli başlı bütün nehir ve ormanların taştığı söyleniyor. ben bir de şey düzelteyim bir bizi baktım 15 değil 13müş son ölüm sayısı düzeltir özür dilerim yeşil gazetede de 14 diyor ha 14 Or diyor tamam öyle. orada da 14 diyor yani e yani pek çok e kent sular altında kalmış e ve işte İtalya hani Avrupa'nın e, aslında büyük bir iklim krizinin e, etkisi altında olduğunu e, kanıtı olarak gösteriliyor. E, sadece bu değil, e, bundan önce yaşanan çok sayıda e, sel felaketi, toprak kaymaları, e, işte alplerdeki e, çığ felaketleri vesaire falan hepsi bir e, buçuk derece aşıldığında e, çok ciddi bir yere doğru gittiğimizi gösteriyor diyor e, haberler. E, bir başka yer Çin, Çinde de e, inanılmaz e, sıcak dalgaları devam ediyor. Yani e, 35 derece, aralarında başkent Beijing'inde olduğu e, büyük kentlerde sıcaklıklar 35 derece e, ulaşmış durumda. İşte bu elektriklerin kesilmesine neden oluyor, bu e, mahsuller kuruyor vesaire. E, hatta bu üç yıl süren e, Covid kısıtlamalarından sonra ekonomi toparlanacak derken ekonomik büyümeyi de engelleyeceğini söylüyor e, haberler. E, özellikle Yunan eyaletindeki ılıman havasıyla tanınan bir yermiş Yunan. Yunan eyaletinde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar kaydedilmeye başlamış ve fazla klima çalıştırıldığı için elektrik kesintileri olmaya başlamış. E, Çinde de böyle inanılmaz bir e, Sıcak dalgası devam ediyor. Evet, büyük de bir kuraklık delikesi de var. <gülüyor> yangçe ırmağı gibi artık efsanevi, mitolojik gibi önem taşıyan ırmakların da kuraklık etkisi altında olduğu söyleniyor. Bir başka kuraklık çeken yer Güney Amerika. Güney Amerika'da çok ciddi bir sıcak var. Sıcak dalgası ve kuraklık var. Bunlardan en ciddi etkilenen yerlerden bir tanesi Uruguay. Uruguay'da başkent Montevideo'da sadece 10 günlük su kalmış. Yani bu hakikaten akılları gibi bir haberdi. Bunun benzeri kaç sene önce Güney Afrika'ya yaşamıştı değil mi? Hangi çentte evet. olduğunu unuttum şimdi. Durban mıydı acaba? Cape Town'du. Cape, Town Cape Town'da benzer bir durum olmuştu. Şimdi Uruguay'ın başkentinde sadece 10 günlük e, su kalmış. E, yaklaşık aylık ortalama... E, 60 milyon metreküp olması şu anda 6 milyon metreküp su yapmış bölge işte günde de 650 bin metreküp su gerekiyormuş bu 10 günde eğer dur yani az tüketim sağlanmazsa 10 günde bitecek bir şey ve tek umut yağmur yağması diyorlar bir de işte aynı bizim Sakarya nehrinden İstanbul'a su taşıdıkları gibi burada da Platan nehrinden su taşımaya başlamışlar bu yüzden. E, aşırı kirli ve toksik bir su oluşmaya başlamış. Burada da e, önemli nedenlerden bir tanesinin e, çiftçilikte yani tarımda kullanılan e, ormancılıkta falan kullanılan suyun aslında insanların e, içtiği suyu tüketmesi olduğunu e, söylüyor oradaki aktivistler. Ama düzelecek herhalde çünkü yağmur duasına çıkmışlar. İnşallah. Evet. Yani e, Yağmur duasına çıkmış. Duyum çok vahim. Somali'ye geçelim, Afrika'ya. Hakikaten bütün kıtaları dolaştık galiba. Amerika, Avrupa, Asya, Amerika ve şimdi Afrika'ya geçtik. Afrika'da, Somali'de, bu artık hani en dramatik bugün vereceğimiz haber bu. Ee, Somali zaten aşırı kuraklık çekiyor biliyorsunuz. Yıllardır kuraklıktan, açlıktan insanlar e, ölüyor. E, çiftler, halinde. çiftler halinde ölüyor. Ee, en son 45 bin kişinin öldüğünü falan e, haber verdiğimizi hatırlıyorum. Bu sefer kuraklığın üzerine bir aşırı e, yağış gelmiş ve şiddetli yağışla birlikte e, Bledveyn'e Bledveyn nasıl okumuyor acaba? E, kentinin doksanı sular altında kalmış. Hatta e, birisi şöyle anlatıyormuş. E, bu galiba Guardian'da vardı. Ya bir anda geldi yağış ve kent bir okyanusa döndü. Sadece evlerin çatıları görünüyordu e, diyor tanıklar. E, ve tabii hem e, yağmur yağmaya başladığı için sevinip daha çok ekineken çiftçilerin tarlaları da sular altında kalıyor. Bu, bu arada ekili araziler sular altında kalıyor e, ve kentlerde özellikle bu beledmeyen kenti Ciddi anlamda sular altında ee, ama işte bu tabii kuraklığın bittiği anlamına gelmiyor. Tam tersine aslında e, yıllarca 3 yıldır çok şiddetli bir kuraklık vardı. 3 yıl boyunca yağmayan yağışın aslında 1-2 günde yağdığı anlamına geliyor ve kuraklığın da devam edeceği anlamına geliyor Somali'de. Ben bir de şey de ekleyeyim. 25 şey. kişi ölmüş bu arada 25 ha. kişi ölmüş en son haber. Evet, evet. öyle mi? Bahamalarda Bahamalarla ilgili de önemli bir haber vardı. O, okyanus şeyi, o, o civarı Pasifikleri de bırak, bırakmayalım geride. E, yok olmak üzereler. 700'den fazla ada, takım adaları ülkesi bu şey Bahamalar, Karayipler'de 30'unda insan yaşıyor, 2000'de küçük adacık ve işte o, o körfez var. Ama gidiyorlar yani bir kere çok düşük seviyede yükseklikleri ikincisi gravyer gibi bir limestone kireç taşından oluşuyormuş o yüzden de <gülüyor> emiyor yani sünger gibi suları. Üçüncüsü de e, kıyıda yaşayan nüfus çok yüksek dolayısıyla son raporlara göre hayat derinlemesine tehlikede bahamalarda yükselen seviyelerden üzere olduklarını da söyleyebiliriz. Evet son olarak Türkiye, Türkiye'de de e, seller yaşandı. İki gün önce başlayan aşırı yağışlar nedeniyle Adana-Mersin, e, Kırıkkale, Ankara-Kırıkkale yolu özellikle ve Elazığ e, kent merkezinde çok ciddi e, seller yaşandı aşırı yağışlara e, bağlı olarak. E, evet yani tüm felaketleri e, şeyi, günlüğü tutmuş olduk birazcık. E, bir kısa isterseniz ara verelim. Bir kısa Ondan sonra da biraz de, mücadele haberleri. Yani. Eylemlere yani. bakalım. Evet, eylemlere evet. ve mücadele haberlerine bakalım. Ee, Mike Oldfield e, ünlü müzisyen. E, 15 Mayıs 1953 doğumu. Çok genç yaşta. 1973'te aslında onda 50. yıl oldu. Tubular Bells albümünü çıkarmış bir senfonidir. E, biraz minimalist bir senfoni. Tubular Bells'in de 50. yılı. Mike Oldfield da 70 yaşında ama tabii Tubular Bass'ı çalamayız e, bu kadar kısa sürede ama 1980'lerde çok meşhur olan benim hani çocukluk ve gençlik yıllarının en sevdiğim şarkılarından biriydi bu. E, şimdi onun da Mike Oldfield'ın 70. doğum gününü kutlayalım Moonlight Shadow. Mike Oldfield'dan e, Maggie Riley'nin sesinden inledik Moonlight Shadow. Michael Field 70 yaşında onu kutladık. Bu arada Moonlight Shadow'unu da arada kontrol ettim. Tam ikinci yılıymış. Mayıs 1980'de yayınlanmış. <gülüyor> en, en ünlü şarkılarından biri. Evet biraz eylemlere geçelim. Önce Roma'ya eylemler için. Roma'da Trevi çeşmesini siyaha boyadılar. Değil mi? Bu evet, çok... arındırılmış temiz kömürle ama yani yıkanmış <gülüyor> kömürle sadece hiçbir zarar vermemiş. Ya bunu şey gibi mi? kalem, kurşun kalem şeyi gibi değil evet, mi? Evet. tozu gibi. Evet, şey. Aynen öyle hiçbir şey yok yani. Ama... E, ultima, ultima generazione, son kuşak e, diye bir grup tarafından e, bundan sonra fosil yakıtların Huzile Kıpları bedelini ödemeyeceğiz ve ülkemiz ölüyor diye sloganlar atarak ve şey açarak, pankart açarak Trevi Çeşmesi'ne girip suları simsiyah hale getirmişler. Videoları var, çok ilginç bir ele. Evet, kirleten öder ilkesine uyulmuyor diyorlar. İtalya'yı da çok eleştiriyorlar tabii. Bu arada bir çok önemli bir eylem de 2004'te üst bildiğim kadarıyla Londra'da yapılmış iklim yıllık hissedarlar toplantısı Genel Kurulunda yani çok zengin bir ve büyük kar rekorları da kırmış bir şirket malum fakat şeyi işte bir grup followes diye bir kampanya grubu artık iklim şeyini değiştirsinler ve kömür ve pet, özellikle de petrolden vazgeçsinler diye hareket eden bir grup var. Ama hani bunun geçersiz olduğunu söylemişler genel kurul açılışında. Şel, bazı insanlar bir Lübnan'da bir şey vardır, atasözü vardır. Bir şey bulan, bir üzüm bulan yerde şey açacağım, bağ açacağım der. Bunun gibi bir şey. Bunlar da ne yaptıklarını, ne istediklerini bilmiyorlar filan diye bir kustahtça bir Petrol, Petrolü bulduk mu çıkarırız mı demek istiyorlar yani. Evet, tamamen öyle. Ve bizim zenginliğimizi de engelleyemezsiniz filan diyorlar. Fakat e, daha başlar başlamaz kaos olmuş daha ilk dakikada Londra'nın Excel diye bilinen konferans merkezinde birisi açılır açılmaz toplantı protestoculardan biri David Attenborough'yu beğeniyor musunuz? Bu ülkenin en ünlü e, popüler insanı o deliliktir bankaların ve fonların bu fosil yakıtları ona yatırım yapmasını nasıl olur diye şey yapmışlar ve ondan sonra da sen, sen otur filan deyince de oturum yöneten Mackenzie diye biri burada araya giren aktivistler. Go to hell shell diye hit the road jack şarkısının tüm şeyiyle, temasıyla cehenneme kadar yolun var. Shell diye kafiyeli bir şarkı söylemişler. Bayağı 45 dakika filan sürmüş yani. Müthiş. Ve siz, sizi durduracağız diyorlar. Böyle bir durum var. Bu arada One Earth'ın geçen Hatta konuştuk mu hatırlamıyorum. Çok e, yeni bir haber aslında. Bu, bu e, şehrin en büyük fosil yakıt şirketlerinin işte, arasında şehrin de olduğu BPX, Sonmobil, Total, Suudi Arabistan'ın e, şeyi, devlet şirketi, Chevron vesaire. Bunların olduğu şirketlerin yıllık en az 209 milyar dolarlık iklim tazminatı ödemeleri gerektiğini hesaplamışlar. Evet. En büyük 21 kirletici petrol ve kömür şirketi yaklaşık 5,4 trilyon dolarlık bir kayıptan sorumluymuş. Yani sorumlu olacağı bekleniyormuş 2025 ile 2050 arasında işte bu kuraklık yangınlar vesaire gibi iklim felaketleri nedeniyle 5,4 trilyon de. dolar inanılmaz rakamlar. Bir de büyük eylem şeyde var. Onu da hemen söyleyeyim. Çok az vaktimiz kaldı ama Avrupa'nın en büyük özel jet uçağı fuarı, ticaret fuarı ki müthiş artıyor. Bütün dünyada satışları artıyor kişisel jetlerin. Başında da şey geliyor bunların. Elon Musk... ...171 uçuş yapmış... ...2022 yılında özel jetiyle... ...günde 2,13 uçuş yani... ...bir tanesi de 6 dakika sürmüş... <gülüyor> ...Elon Musk'ın... ...o hesaplar var... ...ama şeyi basmış ...Avrupa'nın en büyük özel jet... ...farını... ...ve kendilerini uçaklara... ...zincirlemişler... ...kelepçelemişler... ...baya e, ciddi bir etkide yaratmışlar... ...Greenpeace var... ...Stay Grounded var oluş isyanı, Extinction Rebellion ve Scientist da var. Yani bilim insanları da var. İşin içinde kendilerini kelepçeyenlerin. Bu da Rupert Neat'in haberiydi Guardian'dan. Cenevrede ne olmuş. Bayağı etkilemişler. Siz ge ge evet. geleceğimizi öldürüyorsunuz, yakıyorsunuz, gezegenimizi öldürüyorsunuz ve büyük bir yakıt eşitsizliğine yol açıyorsunuz demişler. İlginç yani. Evet, iklimler devam ediyor, kop tartışmaları da devam ediyor ama onlara zaman kalmadı. Belki gelecek hafta görüşürüz diyelim. Evet. Konuşuruz, konuşuruz bu konuları diyelim ve şimdi açık geçili bitirelim burada. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.